Sanatın toplumsal ya da siyasal sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araç olarak kullanıldığı örnekleri hakkında konuştuğumuz ve yararlı sanat fikrini tartıştığımız programımızla sizlerle birlikteyiz. Ben Onur Yıldız. Ben Can Gümüş. Programımıza adını veren ve üzerinde konuştuğumuz örnekleri sağlayan arşiv internet üzerinde arte-util.org adresinde erişilebilir olan yararlı sanat arşivi. Geçen yıl Ekim ayından bu yana sürdürdüğümüz programımızı bugünkü yayınla sonlandırıyoruz. Ee, bu son programımızda bu iki dönemde hangi konular üzerinde konuştuk? Türkiye'de yararlı sanat olarak niteleyebileceğimiz vakalar ve aciliyetler neler? Biraz bunları e, detaylandırabilir, konuşabiliriz diye düşündük. Pro ee, Programımızı kabaca iki döneme ayırıp aslında bu iki dönemde hangi temalar öne çıktı, hangi başlıklar üzerinde daha çok konuştuk. Ve bu konuşmalardan, sohbetlerden, konuklarımızla yaptığımız tartışmalardan bizim çıkardıklarımız neler bunların genel bir değerlendirmesini yapacağız bu akşam. Ben biraz ilk bölümde yani programın ilk döneminde konuşulan konulara değinerek başlamak istiyorum. E, çoklukla aslında yararlı sanat fikrini te teorik bir mesele olarak tartıştık e, birçok programda. Hem yararlı sanat fikrine gelen itirazlar sanatın yararlı olup olmaması gerekliliğine dair hem de e, yararlı sanat diye adlandırdığımız örneklerin yararlılığı ya da sanat olup olmadığına dair tartışmalar programımızda öne çıktı. E, pek çok noktada konuklarımızla bir örnek hakkında gerçekten yararlı mı değil mi ya da gerçekten bu bir sanat işi midir değil midir diye tartışırken bulduk kendimizi. Bir başka öne çıkan temada e, güncel meselelere çözüm bulmak amacıyla e, aktive edilen sanat Pratiğinin e, iki yönlü aslında politik anlamıydı. Biraz e, benim dikkatimi çeken kısım da bu oldu. Aslında yararlı sanat örneklerinin üzerinde konuştuğumuz yararlı sanat örneklerini bu anlamda ikiye ayırabiliriz. E, bunlardan ilki aslında bir tür aktivizm ya da bir tür e, e, politik müdahale kaygısıyla yapılan ve aslında var olan iktidar ilişkilerini, var olan hiyerarşileri yerinden etme ya da var olan iktidar ilişkileri içinde daha güçsüz, zayıf durumda olanları destekleme, onların yanında saf tutmaya dair projelerdi. Herhangi bir iktidar eylemine karşı tavırlar da bunun içinde sayılabilir. Bu daha aktivist, daha yıkıcı, daha aslında eleştirel tavrı sahip örnekler üzerinden konuştuğumuz kısımdı. Buna ilaveten bir de aslında daha ikameci olarak adlandıracağım benim devletin ya da kamunun üstlendiği hizmetleri, destekleri devlet ya da kamu üstlenmeyi ya da işte desteklemeyi bıraktığında bir tür inisiyatifle, sivil inisiyatifle o hizmetleri ikame etmeye dair bir cabada vardı. Bazı mimarlık işlerinde işte yoksul mahallelerin mimari olarak yapılan müdahalelerle aslında işte yerinden edilmeye karşı örgütlenmesi ya da yoksul maddelerde e, artan kira fiyatlarına karşı yerel inisiyatiflerin güçlendirilerek orada bir tür e, işte aktivizm örgütlenmesi gibi meseleler de aslında e, bir şekilde devletin çekildiği alanlarda sivil inisiyatiflerin gelişmesine neden oldu. E, gelişmesiyle açıklanabilir. E, bu anlamda yerel sanatın politik anlamının iki e, yönü, iki yüzü ortaya çıktı tartışmalarımızda diyebiliriz. Bir tanesi aktivist yönü, bir tanesi de ikameci yönü. E, bunun Nasıl yorumlayabiliriz diye düşündüğümde aslında program boyunca bu aktivist yönün ve ya da işte Kameci yönün iki anlamı var. Devletin yapıp ettiği yapa geldiği hizmetleri üstlenmek aslında bir yanda da büyük bir neoliberal dönüşümün bir parçası olarak devletin çekildiği dan devletin çekilmesini meşrulaştıran o alanları ya da o hizmetleri o işte kamusal olarak sunulan hizmetleri. Bir halk olarak talep etmek yerine aslında devletin bıraktığı alanı bir şekilde sivil olarak örgütlenerek ya da işte kendi inisiyatifince, kendi kaynaklarınla örgütleyip e, o hizmeti gerçekleştirmeye çalışmak bir, e, aslında bir tür neoliberal projenin devamı ya da işte rasyonel sonucu gibi geliyor. Bu hem iyi hem kötü bir şey aslında. Evet, bir yandan e, iyi bir yandan kötü. Kötü olan kısmı şu aslında... E, Vatandaş olarak işte vergi ödeyen vatandaşlar olarak aslında bizim için hak olan hizmetleri devlet yapmayı bıraktığında, devlet sunmayı bıraktığında bunları politik bir gündemin parçası olarak düşünüp devletten bunları hak olarak talep etmek, aslında politik olarak örgütlenip bunu bir politik talep haline dönüştürmek belki doğru siyasal tavır burada ama onun yerine işte kendi içinde sivil inisiyatiflerle bunları yerine getirmek aslında devletin buradan çekilmesini meşrulaştıran, kabul edilmiş bir tür aslında siyasal kayıp gibi e, görülebilir kötü tarafı. İyi tarafı ise şu bir tür özgürleştirici potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Devlet tarafından sunulan, devlet tarafından regüle edilen alanlarda devleti çekildiğinde aslında daha özgür e, müdahale imkanları ya da daha özgür yürütme imkanları doğuyor. E, bunlardan örnek olarak mesela e, işte türlü mimarlık e, pratiklerini az önce konuştuk. Onun yanı sıra e, sporda, müzikte, tiyatroda aslında devletin ya da bir tür iktidar figürünün e, regüle ettiği, düzenlediği bir alandan o iktidar e, figürü çekildiğinde sivil olarak o işleyi yürütmek bir tür özgürleştirici potansiyel barındırıyor. E, var olan işte sosyal devletin e, daha kurumsal yapısı içinde mümkün olmayan e, bazı potansiyeller açığa çıkıyor diye düşünebiliriz. Biraz böyle çok kabaca ilk dönemin bende bıraktığı iz politik anlamı böyleydi. Ee, şimdi ikinci dönemi geçmeden önce istersen şimdiye kadar hep konuklarımızdan bir şarkı seçmelerini istedik programımız boyunca. Artık bu programda birer şarkıyı kendimiz seçelim diye karar verdik. Ne dinliyoruz o zaman? Ee, Avşe'yi Kohen'den Cohen'dan Remembering dinliyoruz. I'm going to do a, a tune called Remembering. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergi'de Yararlı Sanat Ağişi programıyla sizlerleyiz. E, programın ilk kısmında bahsettiğimiz gibi bu bizim son programımız. Onur biraz daha ilk dönemi özetledi. Ben de böyle Mayıs ayından bugüne kadar yaptığımız programların genel bir çerçevesini sunacağım. Ee, i̇kinci dönemde aslında Onur'un bahsettiği gibi ilk dönem biraz daha teorik konular üzerinden ilerledi. Yararlılık nedir, yarar nedir, sanatta yarar nedir bağlamında. İkinci dönemde daha çok pratik aslında vakaları tartıştık. Ve Türkiye'de kendini bir sanat girişimi olarak adlandıran ya da adlandırmayan, yarar amacı güden ya da gütmeyen e, çeşitli e, sivil toplum girişimlerini ve sanat girişimlerini konuk ettik. E, aslında böyle bir... ...davet ettiğimiz katılımcılara baktığımızda e, üç tane ana temanın öne çıktığını görüyoruz. Bunlardan birisi göç, e, ikincisi kent ve mekan, üçüncüsü de e, bilgi ve akademi, bilgi üretmek ya da işte farklı özgür bilgi diyebileceğimiz bilginin dolaşımı, evet, bilginin dolaşımı ve üretimi aslında. Bunların bu üç temada aslında iktidarın farklı şekillerde işleyişine dikkati çeken ve bu alanda farkındalık yaratmak isteyen meseleler. Göç konusunda kadın kadında mülteci mutfağını örneğin konuk ettik. Bu biraz yani son 7-8 senedir Türkiye'nin en önemli aciliyetlerinden biri olan göç meselesine dikkati çeken bir iş. Hem aslında gıda ve kültür odaklı bir müdahaleyi barındırıyor. Hem de toplumsal cinsiyeti odağını aldığı için e, kıymetli bir işti. E, i̇kinci temamız kent ve mekan dediğim gibi. Burada da biraz e, ya Onur'un bahsettiği neoliberalleşme sürecinin tam kalbinde yer alan kent ve mekan konusunu e, farklı açılardan e, ele alan konuklarımız oldu. E, burada aslında gezinin çok önemli bir nokta ve farkındalık yaratan bir böyle bir tarihte bir... E, An olduğunu söyleyebiliriz. Ee, örneğin yüksüzleştirme ağları kendini gezinin içinden çıkan bir <gülüyor> iş olarak e, tanımlıyordu. Ee, burada sermaye ve iktidar ilişkilerini, e, farklı sermaye grupları arasındaki ilişkileri de böyle bir haritalandıran, aslında çok da yaratıcı olan bir yöntem, yine çok yaygın kullanılan bir yöntem olan veri haritalama ve veri görselleştirme yöntemini kullanan bir işti. Ee, onun dışında yine mimarlığın e, çok sıkça kullanılan bir yaratıcı bir araç ve müdahale aracı olduğunu görüyoruz. Herkes için mimarlık konuk ettiğimiz e, girişimlerden biriydi. Onlar da toplumsal sorunlara ve siyasal sorunlara mimarlığın e, müdahale ed edebilecek e, bir araç olduğunu, mimarlığın bu potansiyelini ve aslında kısıtlarını da vurgulayan bir e, işti. E, bunun dışında yine kent meselesindeki farklı... E, kentsel dönüşümü aslında dikkati çeken ve kentin farklı kent arasındaki kentsel ilişkilere e, dikkati çeken e, çıkmacıları çıkmacılara odaklanan Onur cerit olduğunu e, ettik. O da böyle biraz e, hurdanın yeniden kullanımına dikkati çeken bir iş e, üretiyordu. Onun dışında biraz da İstanbul'un dönüşümünü e, yürüyerek keşfe çıkan e, iki deniz arası projesine e, projesini de stüdyoda ağırladık. E, i̇ki deniz arasında bence en ilginç olan şey belki Onur da bana katılır. E, yararlı sanatın da çok böyle vurguladığı müelliflik kavramını da tartışmaya açabilecek bir iş olmasıydı. Evet. Çünkü bir noktadan sonra aslında Serkan'ın elinden çıkıp e, insanların... E, ...sahiplenmesi projeyi ve kendi kendilerine... E, ...bu yürüyüşü gerçekleştirmeleri... ...bence önemli bir noktaydı. Yararlı sanatı da tartışmak için önemli bir... E, ...nokta oluşturdu bence bizim için. E, bir diğer tema da bilgi... E, ...konusuydu. Hem bilginin dolaşımı... ...hem de bilginin üretimi konusuydu. Bilginin dolaşımı konusunda... ...Korsan Parti ile biraz bunu tartıştık. Hı hı. E, yani... Aslında yine devletin ve farklı sermaye gruplarının bilgi üzerine bir tekel oluşturmaya çalışması ve buna karşı verilen alternatif cevaplar ya da yöntemler, yaratıcı yöntemler bunu tartışmak için bir vesile yarattık. Bunun dışında bir de barış akademisyenlerini konuk ederek hem kültürhaneyle hem de kampüsüzlerle e, akademi dışında ya da formal eğitim kurumları dışında üretilen bilgi, ...iyi tartışmaya bir vesile yarattık. Hı hı. Ee, yine böyle bunların hepsini topladığımızda... ...bence hem e, Türkiye'deki aciliyetlere... ...cevap veren... ...hem de yine böyle de ...böyle çok kalbinde olan... E, hı hı. ...konular ve aciliyetlerdi bunlar. böyle galiba ikinci dönem. Yani aslında teorik tartışma biraz daha spekülatif... ...daha böyle şey... E, ...ayakları yere basmayan bir yere götürüyordu bizi. Bu yararlı sanat fikri zaten en başından beri söylüyoruz. Çok iyi bir tercüme değil... İspanyolcası arte Arteutil, e, aslında bir araç anlamına geliyor. Program başında vurgulamaya çalışıyoruz ama sanatın yararlı olmasından çok sanatın bir araç olarak kullanılması hı hı. aslında bir sorunu çözmek için araç olduğunda e, ürettiği yarar Arteutil fikrine, yararlı sanat fikrine ilişkin biz Türkçe'nin sınırlarından ötürü ya da uygun bir kelime olmamasından ötürü yararlı sanat diye çevirdik bunu e, ve aslında bu şey dilsel tercih bile kelime tercihi bile bir tür e, soru işareti uyandırıyor bir da kavrama işaret dair ve soyut bir düzenle tartıştığımızda bunu aslında e, bu soru işareti hep orada e, kalıyor ve insanlar yaralı sanat fikrine çok kuşkuyla, çok eleştirel sorgulayıcı bir şekilde yaklaşıyorlar ki bu son derece normal. E, ama senin bahsettiğin örneklerde aslında güncel pratikleri konuştuğumuzda çok daha şey görüyoruz. Yaralı sanat aslında bir tür sezi olarak, sezgi olarak çok içkin aslında bir tür pratikleri. Yani hı hı. Türkiye'de insanlar karşılaştıkları sorunlara çok böyle yaratıcı, işte daha alternatif, daha e, konvansiyon olmayan yollarla çözümler üretiyorlar. Örnekler bunu öğretti bize. Evet ama belki buna yararlı sanat demiyorlar. Bu programın en ilginç yanı da oydu belki. Evet, Hem evet. aslında o yarar kavramına karşı e, bu girişimlerin geliştirdiği bir e, mesafe diyeyim. Hani bazı Hı -hı. konuklarda bu vardı. Hani yarar konusu da çünkü tartışmaya çok açık bir konu. Hı -hı. Bir de sanat konusuna aslında bir mesafesi evet. vardı. Çünkü hepsi kendini bir sanat işi olarak görmüyordu ama aslında Hı -hı. bir şekilde sanatla ilişkileniyordu. Onu hani bu tam da böyle yararlı sanat tartışmasına içkin o muğlaklığa da güzel... E, ee, gönderme yapan bir şey oldu örnek oldu. Şimdi bir şarkı daha dinleyebiliriz belki ee, Ne dinleyeceğiz Ne dinleyeceğiz Fleetfaxtan Mikanos. kışın geldiği bugünlerde. <gülüyor> Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Yararlı Sanat Arşivi programının son bölümünde sizlerle birlikteyiz. E, programın önceki kısımlarında aslında e, şimdiye kadar ki yaptığımız programlarda neler konuştuk, hangi temalar öne çıktı, neler öğrendik, neleri tartıştık e, gibi bir özet sunduk ben ve Cam. E, şimdi programı kapatacağımız bu son bölümde aslında bir genel değerlendirme yaparak Yararlı Sanat Arşivi'nin anlamını bizce e, ne olduğunu belki özetleyebiliriz. Ee, arşiv program başında dediğim gibi aslında internet üzerinde herkesin ulaşabileceği bir arşiv rt-util.org adresinde. Ee, can'ın az önce saydığı güncel sorunlar ülkemizden işte göç, e, kent, mekan, bilginin üretimi ve dolaşımı, özgürce üretimi ve özgürce dolaşımı gibi temalar Türkiye'de güncel sorunlar olarak önümüze çıktı ve aslında bu, bu alanlarda çözüm üreten insanları konuk ettik diye özetledik. Aslında yerel sanat pratiğin dünyadaki seyri de çok benzer. Dünyada da işte göç, çevre, kent gibi alanlarda e, pek çok iş arşive dahil edilmiş durumda. Çünkü aynı aciliyetlerde yaşıyoruz Evet, aslında çok evet, küresel sorunların <gülüyor> e, ayaklarını ya da işte yerel tezahüle yüzlerini görüyoruz biz burada. E, bu arşivin şöyle bir anlamı da var. Burada biraz konuşarak da aslında belki bunu yaratmış olabiliriz. E, bir işte el rehberi gibi bir sorunla karşılaşıldığında aslında e, oraya bakıp dünyanın bir yerinde ya da farklı bir zaman diliminde üretilmiş çözümü acaba ben de kendi yerel e, pratiğimde uygulayabilir miyim? Hı hı. O arşivde gördüğüm örnek benim yaşadığım karşılaştığım sorunu çözmek için bana yol gösterici ya da bir örnek e, olur mu gibi bir e, niyeti var arşivin. Burada da biz aslında bu örnekleri sıralayarak bununla işaret etmeye çalıştık. Aslında her yani Türkiye'den tartıştığımız her vakaya bir de arşivden bir vaka bulmaya çalıştık. <gülüyor> ve <gülüyor> o vakaların ne kadar örtüştüğünü görmek de bir hayli ilginçti. Yani hem kent konusunda hem bilgi konusunda. Evet, evet az önce senin de dediğin gibi aslında bu e, örtüşme ya da bu benzerlik e, belli bir tarihsel momentte de e, somutlanabilir. E, çünkü dediğin gibi Türkiye'de pek çok e, aktivist sanatçı ya da işte yerel sanat icra eden bizce, Kişi gezi e, iyi bir milat olarak, hı hı. onların daha aktif bir yurttaş olarak e, pratiklerini sürdürmeleri adına bir dönüşüm anı, bir bilinçlenme anı, bir değişme anı olarak e, anlattılar bize, işaret ettiler. Bu da ama zaten dünyada da devam eden Occupy hareketlerinden evet, dünyada farklı da Belki kriz sonrası 2008'de canlanan okupay hareketi ve aslında aktif bir yurttaş olarak var olma halini dair dönüşüm. ...sanatçıların da içine alan dönüşüm... Hı hı. Ee, ...böyle bir benzerliği, moment olabilir. Yine bilgi konusunda da benzer bir şey var bence. yani Dünyada yükselen o sağ hareketlerin... ...aslında artık giderek artan... ...bu sağ popülizmin... Yani ...insanların ve bireylerin üstünde kurmaya çalıştığı... ...tahakkümle de biraz ilişkili. Evet. O yüzden benzer aciliyetlere dikkat çektik... ...ve bunda sanatçıların rolünü biraz... ...tartışmaya çalıştık. Evet, kısaca aslında programımızın özeti böyleydi. Ee, çok teşekkür ederiz... ...bu ne kadar evet, dinlediğiniz teşekkür için. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için... İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrar görüşme günü değil. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yararlı Sanat Arşivi. Hazırlayan ve sunanlar Can Gümüş ve Onur Yıldız.